Kim Allah'a karşı yalan uyduran veya onun ayetlerini yalanlayanlardan daha zalimdir? İşte onlara kitaptan kendileri için yazılmış ömür ve rızıklardan payları erişir. Sonunda kendilerine melek elçilerimiz canlarını almak için geldiğinde hani Allah'ı bırakıp tapınmakta olduğunuz şeyler nerede derler? Onlar da bizi yüzüstü bırakıp kayboldular derler ve kafir olduklarına dair kendi aleyhlerine şahitlik ederler.